Metin. Rabıta meselesi. 8. Hayali şaşırtıcılar ve mücerret riyazetin de şaibesi olmaksızın kalbi tam muhabbet ve cezbenin yolu üzere üstada bağlamaktan ibaret rabıta. Rabıta keyfiyetiyle mürid kalben ve ruhen üstadına bağlanırken üstadın mücerret işaretiyle yahut onun rızasını bilmek cihetiyle kendi nefsinin iştiyak ve arzularını terk etmeye muvaffak olur. Rabıtadan maksat, üstadın nezdinde kabul olunmak ümidi vere dolunmak korkusu arasında hareket etmektir, davranmaktır. Rabıta keyfiyetiyle mürid, üstadını nihayet heybetli ve yücelttiği halde daimi olarak yanında bulundurur. Rabıta keyfiyetiyle bağlılığın hülasası ileride izah olunmaktadır. Mürit o kadar üstadı düşünür ki, ızdırabından, istimdat cihetiyle uykusu hastanın uykusu gibi, kendisi de bundan dolayı kararsız ve sebatsız olur. Çünkü mürit hiçbir zaman üstadından tam emin olamaz ki istirahat etsin. Onun reddetmesine hükmetmez ki ümitsiz olsun. Yani ne emin olur ne de çok korkar. Yukarıda beyan etmiş olduğumuz sekiz adabın talimi, İntisap ve biat ettiği gecede olmalıdır. Ta ki teveccüh zamanına kadar mürit, yemek, konuşmak olmaksızın, şani yüce olana bu keyfiyetle edeplerini yerine getirsin. Bir de bu sekiz vazifeyi yapmakla teveccüh arasında uyku ile istirahat temin olunsun. Bu vazifeler ile teveccüh arasındaki uyku, istihare niyetiyle yapılır. İhtimal ki müntesip, müjde ve sakındırmaya delalet eden bir rüya görür. Rüyasıyla meşrebi ve talim makamı keşf olunur. Gördüğünü ve olanı tevecühten evvel üstadına arz eder. Zira müntesibin uykusundaki sükunet veya ızdırabından yahut rüyasından hali malum olur. Bilahare talimi de durumuna göre tayin olunur. Nitekim her bir müridin talimi haline göre değişir. Teveccühte oturmanın keyfiyeti Hayvani ve insani kalbin hakikati ve talimi. Umum adab olarak usulen öğretilecek mühim edeplerden birisi de, teveccüh ve kalp durumuna dair usulün bilinmesidir. Biat ve intisaptan sonra gizlice müntesibe şunlar öğretilir. 1- Müntesip, kendisinden evvel teslim olanlardan ayrı olarak, imkan varsa aksi teverrük üzerinde oturur. Yani sağ ayağını sol ayağının altına sokup sağ kalçası üzerine oturmalıdır.